Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem kardeşlerim hepinize hayırlı geceler diliyorum. Tabi namaz vakitleri söyledi geç kaldığından dolayı biz de geç namazdan geç çıkıyoruz. Biraz vakit e, gecikiyor. Umarım bundan sonra derslerimizi daha uygun bir vakti çekeriz. Akşam yaslı gibi arası gibi bir vakitte yaparsak daha da e, siz de bekletmemiş olurum. E, i̇nşallah bugün Musa kardeşimizin de e, arz etmiş olduğu gibi Kur'an-ı Kerim oku dedi. Ben de kabul ettim. Bir Kur'an-ı Kerim okumayı düşünüyorum. Ardından malini verip birkaç soruya da cevap verip aranızdan ayrılmayı planlıyoruz. Dersimize Kur'an-ı Kerim okumaya başlamadan önce özellikle maden hocan da yani bu şekilde ekmek parası için çalışarak orada. Ee, yani şehit olan diyeceğim çünkü onların da peygamberimizin bazı e, rivayetlerinde karnından ölen, boğularak ölen, yanılarak ölen kişilerin şehit ol olacağını ifade ediyor. O yüzden onlara da e, bu manada bir şehit e, ibaresi. Kullanabiliriz. Ee, allah taksiratlarını affeylesin. Allah geride bıraktıkları eşlerine, dostlarına, yakınlarına sabır, cemil ecir nasip eylesin. allah Teala bütün milletimizi, memleketimizi, müminleri bu tür sıkıntılardan, belalardan, imtihanlardan muhafaza eylesin. Evet. E, tabii ki şu anda ateş düştü yeri yakıyor. Oradaki birçok ailenin ocağına ateş düşmüş, yüreğine ateş düşmüş durumda. Ve insanlar tabii ki e, feryadı figan ediyorlar. Bu meselelere sabır göstermek e, zordur. Ancak inançlı, imanlı insanlar, her şeyin, her musibetin Allah'tan geldiğine inanan insanlar, bu konuda sabır göstereceklerdir. İnsanlar imanları seviyesince sabır gösterirler. İmanları seviyesince olgunluk gösterirler. imanları seviyesince güzel bir ahlak sergilerler. O yüzden iman bizim her şeyimiz. İmanı olmayan insanlar olayların arkasındaki sebepleri bilemez. Bilemediği için mana veremez. Anlam veremez. Anlam veremediği için de ee, neden, niçin, nasıl soruları içerisinde bocalayıp e, bir isyankarlığa doğru sürüklenir ve sonuç olarak hem dünyasını hem de ahiretini kaybedebilir. İmansız olmak, imanı zayıf olmak e, her açıdan hem dünya imtihanları hem de ahirete mutallik olan imtihanlar açısından, bu iki dünya hayatı açısından da çok büyük bir eksikliktir. Ve e, gerçekten çok büyük bir kabustur. İnanmak, Allah ile olan bağı güçlendirmek ve o bağa samimiyetle bağlanmak, ve, e, bir güven içerisinde, Yüce yaratıcımızın, Rabbimizin bizi tabi kılmış olduğu imtihanlara sabır göstermek gerçekten imanlı insanların ancak imanlı insanların üstesinden gelebileceği bir şeydir. İmanı olmayanlar her zaman büyük bir boşluktadır. Büyük bir kayıpoluştadır. Büyük bir anlamsızlıktadır. Hayatta hiçbir şeye hak etmiş olduğu anlamları bu insanlar yükleyemezler. Çünkü hayatın tanımını yapmaktan acizdirler. Varlıklarının tanımlarını yapmaktan acizdirler. Varlık hikmetlerini bilmekten acizdirler. Ee, yüce yaratıcının varlığını bilmekten O'nun azametini, O'nun rahmaniyetini, rahmetini, merhametini bilmekten acizdirler. Dolayısıyla kendilerini iyi tanımamışlardır. Rablerini iyi tanımamışlardır. Rablerini iyi tanımadıklarından dolayı kendilerini de iyi tanıma fırsatı bulamamışlardır. Uzun lafın kısası, imanı olmayan insan... Her iki dünya açısından da büyük bir kaybedişte olan insandır. Kendisini boşluğa bırakmış, hayatta her şeyin e, anlamsızlaştırmış, anlamını kavrayamamış insanlardır. Dolayısıyla bu insanlar sadece peşinden, yani peşin bir menfaatten anlarlar. Yeme, içme, e, konusunda istifade ettiklerini düşündüklerinden buna önem verirler. Şehvet'ten e, bu konudan e, istifade ettiklerini, ettiklerini düşündüklerinden de bunlara bu konuya önem verirler. Bunun dışında başka bir hani konuya da önem vermezler. E, adeta bir e, ot gibi yeşerip e, kuruyacaklarını düşünen böyle bir e, düşünce e, nazariyesiyle hayata bakan, varlık, varlık alemine bakan insanlardır o insanlar. Dolayısıyla bu insanları Yüce Rabbimizin Kur'an'ın Kerim'indeki e, tabiriyle e, onları ne tarafa çevirirsen çevir, çevir, onlardan bir hayır gelmez manasındaki ayette bunların sıfatları tam olarak kendilerine oturmuş oluyor. Evet, ben şimdi daha fazla sözü uzatmadan kardeşimizin, Musa kardeşimizin Kur'an-ı Kerim okur musunuz? şeklindeki arzusuna cevap vermek istiyorum. Sizler de sabrederek inşallah dinlersiniz. Tabi bu arada ben iyi bir okuyucu değilim. Onu söyleyeyim ses konusunda da e, za zaaf, zaaf, zayıflığımız var, biraz faringit hastalığı var. Dolayısıyla zaman zaman seslerimiz kısılıyor, öksürüyoruz vesaire. Ama tabi Musa kardeşimizi de kırmak istemedim. Elimden gelen e, şekliyle okumaya çalışacağım inşallah tayla sizlere e, Bakara suresinin. Ee, hangi ayetlerini okuyalım? Efendim Bakara suresinin 100 100 e, hayır 254 255 256 ve 257 inşallah bu ayetleri size okuyayım inşallah. Hala. Tabii biz apartmanda oturuyoruz. Burada ses yalıtım da zayıf. Dolayısıyla sesimizi istediğimiz gibi e, koyu vermemiz mümkün değil. Bu açıdan biraz daha sakin bir ses tonuyla okumaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi bağırarak konuşmuyorum çünkü insanları rahatsız etmekte istemiyorum. Ha <coughs>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 ذ ف Ay yettiği gün, la fi, la baygın fi, ve la külletu, la وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ <coughs> <coughs> <الله لازم> Al-Hayy Al-Qayyum La Taghuthuhu Sinetun Lahuma fi al-akılları ve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 وَسَعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَلَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Allah'u la ilaha illa hu El hayyul qayyum La ta خذه سنت في السماوات وما في الأرض ماذا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 وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Ey iman edenler! Enfikum mimma rızık na kum size rızık olarak vermiş olduğumuz şeylerden Allah yolunda infak edin. Min qabli ey yetiye yamun la bayn fihi, vla khultu vla şafaa. Size vermiş olduğumuz rızıklardan infak edin. Alışverişin fayda vermeyeceği, alışverişin olmayacağı ve hiçbir dostluk ve kayırmanın olmayacağı, kıyamet günü sizlere gelmeden önce mallarınızdan Allah yolunda verin. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ Zalim olanlar işte o kafirlerdir. Allahu la ilahe illa O Allah ki, ondan başka hiçbir hak ilah yoktur. El hayyul kayyum. O Allah ki, daima diridir ve daima işinin başındadır. La ta'khudhu, la ta'khudhu sinatun, vla nöm. Onu ne bir uyuklama hali, ne de bir uyku alır. Lahu ma fi al-semba'at, vma fi ard Göklerde ve yerde ne varsa Hepsi onundur. Man da, lâdi yışfagu, ondahı illa bi idni. Onun izni olmadan, onun indinde bir başkasına şefaat edecek kimdir? Bir başkasına yardımı dokunacak kimdir? Bir başkasına menfaati dokunacak kimdir? Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfihim. O Allah ki onların yaptık yapacaklarını da yapmış olduklarını da bilir. وَلَا يُحِيَطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا <gülüyor> شَاءٍ Allah'ın dilemiş olduğu miktar hariç o insanlar Allah'ın ilminden Allah'ın ilminden hiçbir şeyi ihata edemezler. <gülüyor> Burada insanlara Allahü Teala'nın kendi ilminden ilim verdiği ortaya çıkıyor. allah Teala ilminin bir kısmını insanlar tarafından e, bilinmesini arzu etmiş ve insanlara ilminden bir cüzünü nasip etmiştir. Ve Mevcut ilim, bilim, buluşlar, Allahu Teala'nın izin vermiş olduğu e, miktarıyla e, gündeme gelmekte, hasıl olmakta, vücudiyete gelmektedir. Evet. Valla, valla ye uduhu hifzuhuma. Orada kalmadık, nerede kaldık? Heh, şurada kaldık. Vasiya kürsiyi hussemavi ve al-ard. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplar. Valla ye uduhu hifzuhuma. Vahye, Allah'ın kendisine olan bağlılığına göre, Allah'ın kendisine olan bağlılığına göre, Allah'ın kendisine olan bağlılığına göre, Allah'ın kendisine olan bağlılığına göre, Allah'ın o yücedir, o azamet sahibidir. Evet, bu ayetel kürsü tabi dinlemiş olduğunuz gibi çok güzel yüce manaları var. Ve Müslümanların sık sık okumuş olduğu bir ayet. Ancak manalarını fazla Bilmiyoruz. Hani öğrenme iştiyakımız da yok. Ee, özellikle burada dikkatimizi çeken husus şefaat meselesidir. Allah izin vermedikçe hiçbir kul bir başka kula şefaat edemeyecektir. Peygamberler dahil. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirette bize şefaat etmesini diliyor isek bunu Allah'tan istememiz lazım. Şimdi insanlar direkt olarak şefaat senden ya Resulallah diyorlar. Bu eksik bir cümle. Bu yanlış bir cümle. Bu bu biraz önce Aytik kürsüde e, var olan Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kul bir başka kula şefaat edemeyecektir manasındaki ayet ile çelişiyor. O yüzden şefaatin sahibi Allah, şefaat izni verecek olan Allah, Dolayısıyla direkt Allah'a yalvarmak lazım bu konuyla ilgili. Bir şehidin, bir sale kulun ahirette şefaatini istiyor isek, o insanlar yaşıyor ise, diyebiliriz ki, o insanlara, ahirette Allah da izin verirse, benim için şefaatçi olmanı istiyorum. Eğer sen de şefaat hakkına sahip olursan, eğer sen de e, ehli e, şakadan değil de ehli saadetten olursan ve Allahu Teala da sana böyle bir hak verirse rica ediyorum bana da şifa et o zaman ahirette diye yaşamakta olan bir kuldan Şefaat istenebilir. Ancak tabi ki bu isteğimiz Allah'ın meşiyetine bağlı kalmak şartıyla. Allah izin verirse, Allah sana müsaade ederse, öyle bir şeyi senden istiyorum dersin. Ancak vefat etmiş ise bu insan artık bu zaten bizi duymayacaktır. Kabirlerinin başına gitti, ey burada yatan kişi bana şefaat et demek yanlış. Veya uzak kabirin yanında olmasa bile uzaklardan, ey falan kişi, ahirette bana şefaat et, ey falan peygamber şefaat et, ya Rasulullah şefaat et demek bunlar e, yanlış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde yok, dilinde yok. Onun güzide, sahabesinin dilinde böyle bir talep, böyle bir dua, yalvarış yok. Ancak ayetler ışığında biz bu duanın şu şekilde yapıldığı takdirde doğru olacağını görüyoruz. Allah'ın Resulünü bize şefahçı kıl. Allah'ın. Şehitleri bize şefaatçi kıl. Allah'ın falan şehidi bize şefaatçi kıl. Mesela öyle. bu şekilde dualar yapabiliriz. Çünkü şefaatin sahibi Allah. Çünkü şefaat sadece Allah'ın izne tabi olan bir şey. Zaten elimizde bununla ilgili herhangi bir delil ve nas olmasa bile aklen şefaatin Allah'ın elinde olduğunu anlayabiliriz. Çünkü biliyoruz ki Allah her şeyin sahibi, her şeyin malikidir. Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Allah istemedikçe hiçbir şey olmayacağına göre, işin başında olan bütün varlık aleminin yaratıcısı, rızıklandırıcısı, yöneticisi, koruyucusu olan Yüce Allah'tan bu faidleri, menfaatleri istemek aklen bile bir zarurettir. Öyleyse burada şefaat ya Resulallah şeklinde bir dua yapmayacağız da Ey Yüce Rabbim Resulünü bize şefaatçi kıl manasında bir ibaresiyle bir dua yap, yapacağız. Yani bu caiz olan şekli, diğeri mahzurlu olan kısmıdır. Bu de okumuş olduğum ayetlerin başında zaten 254. ayet-i kerimede Allah-u Teala e, hiçbir malın, mülkün, evladın mevkinin, makamın fayda vermeyeceği ahiret günü gelmeden önce size Allah'ın vermiş olduğu mallardan infak edin diyor. Maldan infak etmek Allah'a olan bir saygının ona olan sevginin ifadesidir. Çünkü insan e, malı sever, mala meyillidir. Sevdiğimiz şeylerden feragat etmemiz daha fazla sevdiğimiz bir şey içindir. Eğer insan Allah'ın rızasını daha fazla seviyorsa, malından, canından daha fazla seviyorsa, malını da, canını da onun rızasını talep etmek, onun sevgisini kazanmak için seferber eder. Yani burada malın infak edilmesinin Allah'ı bilerek, onu sayarak, onu severek, samimi bir kalp ile, tertemiz bir yürek ile ona e, bağlan bağlandığımızın ve bu seviyede güzel bir iman ile iman ettiğimizin bir göstergesidir. Yoksa malı infak etmek de nedir kardeşim? Alırsın edersin, bunda hiçbir şey yok demek, bu olayın manasını muhtevasını anlamamak demektir. Malı vermek. Malı Allah rızası için vermek, Allah'a olan sadakatin nişanesidir. Allah'ın rızasını her şeyden, maldan, candan, dünyevi meyllerden, dünyevi menfaatlerden, fıtri eğilimlerden, beşeriyi bir takım zafiyetlerden, eğilimlerden, velhasıl her şeyden Allah'ın rızasını daha üstün tuttuğumuzu, bir nişanesidir maldan infak etmek candan infak etmek o yüzden burada infakta sadece fakirler doyuruluyor dolayısıyla Allah sadece fakirleri doyurmamız için infak etmemizi istiyor diye bir düşünceyi asla kabul etmeyelim bu çok yanlış olur Allah dilemiş olsaydı bütün insanlara en yüksek nimetleri, rızıkları verirdi. Onda hiçbir şüphe yok. O fakirlerin doyurulması, Allah'ın sadece bir şeye ol demesi kadar basittir. Nimetler olur, o fakirler birden zenginleşir. Mesele o değil. Mesele Allah'ın severek yaratmış olduğu insanoğlunun Ademoğlu'nun malından, canından feragat etmek suretiyle yüksek seviyede bir Allah sevgisine, yüksek seviyede bir imana ulaşabilmeleridir. Allah Teala'nın murat ettiği, görmek istediği şey de budur. Bu nişane olmasa, bu sebepler, bu vesileler olmasa bu görüntü ortaya çıkmıyor allah Teala bizim kalbimizi görüyor ancak kalbimizdeki imani seviyenin fiziki manadaki görüntüsü dış dünyadaki dış alemdeki görüntüsü maldan, candan, ömürden, vakitten infak etmektir. Feragat edebilmeyi gösterebilmektir. Canımızdan bile, ki o canı Allah bize verdi, o canımızdan bile Allah'ın rızasını üstün tuttuğumuzun nişanesi, işte o canı Allah yoluna koyabilmektir. Yine Allah'ın rızasını, sevgisini her şeyden üstün tuttuğumuzun göstergesi, candan ve maldan ömürden sevdiklerimizden zevklerimizden eğlencelerimizden zafiyetlerimizden uykularımızdan vesaire eğilim duymuş olduğumuz birçok şeyden feragat edebileceğimizi göstermemiz bunu gösterdiğimiz zaman Ha, o zaman hep Allah'a olan imanın kıymeti, değeri hep yüksekte oluyor. Ve Allahu Teala bunu görüyor ve Allahu Teala bu manzarayı görmek için işte bu vesileleri, bu sebepleri yaratmış oluyor. Evet, o zaman infak edelim, infak edelim. İnfak etmek iman etmektir çünkü. İnfak etmek imandaki sadakattir. İnfak etmek imandaki olgunluktur. İnfak etmek imandaki samimiyettir. İnfak etmek imanın çok güzel bir seviyede olduğunun yanılmaz bir ölçüsüdür. O yüzden çok ibadet yapan, oruç tutan, teheccüd namazı kılan ama malı konusunda çok cimri olan bir insan, gerçekten de arzu edilen bir imanı sevgiyi yakalamış değildir. Çünkü malı konusunda cimridir, infak edemiyor, malından Allah için feragat edemiyor. Her ne kadar uykusundan feragat etse de, her ne kadar bazı zevklerinden feragat etse de, bazı eğlencelerinden feragat edebilse de malından feragat edemiyor. Dolayısıyla burada çok büyük bir eksiklik ortaya çıkıyor. Bu bu tür insanların imanlarında bir zayıflık olduğu kendini gösteriyor değerli kardeşler. Evet, e, malı bizler alışverişle kazanıyoruz, ticaretle kazanıyoruz, çalışmakla kazanıyoruz. E, allah Teala diyor ki bu ayet-i kerimede bir gün gelecek, siz alem değiştireceksiniz. Orada ne alışveriş var, ne ticaret var, ne esnaflık var, ne çiftçilik var ne evlat, yani o bizim ticaretimizi yürütecek, tarla tabağımızı ekecek, biçecek, ne bir evlat var, ne bir arkadaş var, ne eş var, ne dost var, ne bir sevgili var, ne bir ne de e, dünyanın değer vermiş olduğumuz diğer menfaatleri var. Hiçbiri yok orada. İşte bu o gün gelmeden önce bunun değerini, bu, bugünün değerini bilin ve infak etmek suretiyle Allah'ı sevdiğinizi imanınızda sadakat içerisinde olduğunuzu gösterin. Allah Teala bunu istiyor. Ve akabinde zaten ayetel kürsü gibi bir infak ayetinden sonra ayetel kürsü gibi bir ayet geliyor. Bu ne demek? Yani maldan infak etmek Allah'a birlemektir. Allah'u la ilahe illahu. O Allah ki ondan başka hak ilah yoktur demektir. İnfak etmek e, bu tevhidi ilkedeki samimiyeti gösterir. Çünkü infak ettiğimiz zaman kabul etmiş olduğumuz bu tevhidi ilkede samimi olduğumuzu göstermiş oluyoruz. Çünkü değer vermiş olduğumuz, zafiyet içerisinde olduğumuz, bir maldan, bir metadan, çok değerli tuttuğumuz iman için vazgeçiyoruz. Bu demek ki infak aynı zamanda tevhid ile Doğrudan bağlantılı olan bir şey, Allah yolunda infak etmek. Cimrilerin tevhidi zayıftır. Allah yolunda infak etmeyi sevmeyenlerin tevhidleri çok zayıftır. Ahlakları zayıftır, kullukları zayıftır, şuurları zayıftır. Ben ne kadar cimri gördüysem, onların takvasız olduklarını gördüm. Ne kadar Allah yolunda infak eden gördüysem, Onların kalplerinde çok güzel bir imanın olduğunu, çok güzel sevginin, merhametin yer ettiğini, yuva yaptığını ve buram buram oradan tüttüğünü gördüm. Sizler de görmüşsünüzdür muhakkak. Cimrilerin gerçekten e, samimi bir iman ile iman etmeleri çok zor. Bu ayet. Ve ardından gelen ayet kürsi dediğimiz tevhid ayetli Allah yolunda infak ile Allah'ı her şeyden üstün tutmak onu Rab olarak yegane Rab olarak, yegane ilah olarak, mabut olarak tanınmakla direkt bağlantılı olduğunu görüyoruz. Evet. Başka bu ayet-i kerimelerden ee, neler var? Ee, Allahu Teala'nın sıfatlarını görüyoruz burada. O haydır, diridir, kayyum, işinin başındadır sürekli, asla uzaklaşmaz. La ta'kuluhu sinatum ve la neum. Onu bir sayıklama asla bir sayıklama almaz, asla bir uyku hali almaz. Böyle zafiyetler içerisinde değildir. Olsa dünya perişan olur. tabii ki Allah-u Teala işinin başında sürekli. Ve Allah-u gö göklerde ve yerde ne görüyorsanız veya ne görmüyorsanız hepsinin sahibidir. Ve hepsinin yaratanıdır. Evet. Bu ayet kelimelerde bunları aktarmış olalım. Ee, ve ekranda sorular var. O sorulara geçelim diyorum.